Bismillah.

ve tanışanlı bir zaferle yardım eder. Geçmişte ve gelecekte günahdan uzak

makamlara kadar yüklenmiş, ins ve cinne peygamber olmuş, galimet kendisine ve ümmetine meşru kılınmış, şefaati makbul olmuş, teşebbütte evranda ve Kur'an'ın birçok yerinde Allah'ın birlikler anılmış. Ona itaat, Allah'a itaat sayılmıştır. Kelime-i Tehid iki hükmünden

Bir olmuş, böylece de kendisi için bütün nimetler tamamlanmıştır. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye düğünlerin katlarına güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmettir.

Lejeneri

वह

mnafik erkeklere ve mnafik katunlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan katunlara azab etmesi içindir. Müslümanlar in için bekledikleri kötülük čemberi vrtašna kezdi. Allah onlara gazab etmiş, lanetlemiş ve cehenni kendilerine hazırlanmıştır.

Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin olduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Şüphesiz biz seni şahit ve müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Ta ki ey ümünler Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Resulüne yardım edersiniz

ona taik mozdde va sabah akşam arıla tezbî eden

6. yılında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömre yapmak için 1400 Müslümanla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Fakat Kureyş Müslümanları Mekke'ye sokmak istemediğinden önlerden bir birlik çıkarmış. Hz. Peygamber de Valilerden Sad Hüdeyye kadar gelmişti.

Savaşmak niyetinde değildi. Anlaşmak için Hazreti Osman'la Diyanman Hazretleri Kureyş'e elçi olarak göndermiş. Hazreti Osman'ın dönüşü gecikice peygamberimiz bir ağacın altında oturarak ashabından Osman öldürülmüş ise ölünceye kadar savaşacaklarına dair söz almıştı.

Onlar da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e riyad bu sözü vermişler. Sonunda Hz. Osman gelmişti. Bedevilerine geri kalmış olanlar sana diyeceklerdir ki mallarımız ve ailelerimiz bize alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dille. Onlar kalplerinde olmayanı

dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilesen veya bir fayda elde etmenizi isterse ona karşı kimin bir şeye bükü yetenidir. Kandı ki Allah yaptıklarımızdan haberdardır. Ben

والله <تصفيق>

Thank well,

Şimdi de Hazreti Peygamber Sam'ın Aleyhi ve Sallam'ın özür dilemişlerdi. Aslında siz Peygamberin ve mümkünlerin ailelerine bir daha vermeyeceklerini sanmışsınız. Bu sizin gönüllerinize güzel görüntü de kötü damda bulundunuz ve helati hak etmiş bir doğrum oldu.

Kim Allah i̇man Allah'a ve رسولüne iman ederiz. Bizim ki biz kamerde çıldın çıldın bir ateş yanmış gibi der. Göklerin ve yerin gücü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine cezalar verir. Allah çok bağışlar, çok merhamet eder.

ganiyetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın lütfen arkamızda diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bizim peşimize düşermeyeceksiniz. Allah daha önce için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi

ıskanıyorsun diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında Hüdeyye'den döndükten sonra ertesi yılın başlarında Hüdeyye'yi iştirak edenlerle birlikte Hayret seferine çıkmış orayı fethetmiştir.

Bu fetihler Müslümanlara çokça ganimet düşmüş. Buna iştirak etmeyenler ganimet hırsına kapılarak tanakta bulunmuşlardı. Ayette bu duruma işaret edilmiş. Hazreti Peygamber Hüdeyye'de bulunanlarla harbe gitmiş, ganimeti olmadan taksim edilmiş. Geri kalanlara da ganimet verilmeyeceğine

Kanihmeda, suza havnog Hüديva življitniki egisten Kristi P laughter ni tver

derseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Hüseyin Seferinden geri kalanların savaşa çağırdığı kuvvetli toplumun faslıların

Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azarı.

savaşacaklarına yemin etmişlerdi. Haber verilen yakın fethi, hayrı, olarak da anlaşılmıştır. Yine onları elde edecekleri birçok kabimetlerle de mükellaatlandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Gerçekten yine bir süre sonra Müslümanlar hediye edilen

hayrilerde birçok kanimet elde etmişlerdir. Allah size elde edeceğiniz birçok kanimet vaat etmiştir. Bu kanimetlerden işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki müminlere bir işaret olsun ve dost doğruyu

Tefsirler genellikle ayetin yorumunu şöyle yapmışlardır. Allah vaat ettiği fetihlerden ilgili yani hayrlerle, ganimetlerle hemen bahsetmiştir. Bu arada hayrlerin mütefekkire olan Ezel ve Katarhan kabilesi

malum vlasak. Cenab-i Hakk'in takviri öyle tečeli edecektir. Allah'ın öteden beri süre giren kanunu budur. Allah

edilen ve sizin Mesih-i Hala'nı ve beklenten kurbanların yerlerine ulaşması merkezlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye katılmanız

imanın olmasaydı Allah savaşı öğrenmezdi dilediklerine rahmet demek için Allah öyle yapmıştır Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı Elbette onlardan inkar eden

Hüleliye'de Kureyşiler Müslümanların Mekke'ye girmelerine engel olmakla hem Mesul-i Hala'nın ziyaret hem de hazırlanan kurbanlarına Mina'da kesmelerine mani olmuşlardı. Ziyaretten alıkonma karşısında Müslümanların savaş ve fetih izninin

Verilmeyişi sebebi Mekke'de bulunan ve hem imanını açığa vuramamış müminlerin varlığıydı. Müminler Kureyşli kafirlerden seçip ayrılamadıkları için fethi ertelenmiştir.

اشتركوا في

صدق الله رسوله الرئيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام ان لقد صدق الله

L tedkulunna masjidah lahraba in ša Allaho áminen in ša Allaho áminen muhalqin rõuskem vamaqasrin la

wa anima ma lam ta'lamu faja'lan min dun

sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdir. Allah her şeyi bilendir. Ayet dinleyen takva sürü şehadet kelimesidir. Takva kelimesine bağlılık o sırada cereyan eden olayı tartışmışlardır. Şöyle ki, Hüdeyye'de

Mekkelilerle Müslümanlar arasında anlaşma yazılacak sırada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'ye yaz dedi. Bu Allah'ın herifinin Mekke halkıyla yaptığı anlaşmadır.

Kureyş temsilcileri dediler ki biz senin Allah'ın evsiz olduğunu bilsek sizin Kabe'ye bilmenize engel olmayız. Şöyle yazın bu Abdullah oğlu Muhammed ile Mekke halkı arasındaki anlaşmadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yazın bu tutumu

ifadesini bulan takva söylüyor onları yatıştırıp teskin etmiştir. Anolsun ki Allah elçesinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmanın mescidi haramına gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir.

İşte önce size yakın bir fetih verdi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdehdiyeye çıkmadan önce rüyasında kendisinin ve eshamının emniyet içinde başlarını tıraş ederek Mekre'ye girdiklerini görmüş.

Bunun esnafına haber vermişti. Onlar da çok sevilmişlerdi. Nihayet sefere çekip Hüdeviye'de alıkolunup döndükleri zaman bu durum onları çok üzmüştü. Bazı münafıklar da şüpheye düşerek üstü kapalı konuşmalara başlamışlardı. Fakat bunda bir hikmetin olduğu belirtilmişti.

Fethin miyetser olacağı bildirilerek bir sene önceki yakın fethi, hay ve fethi hatırlatılmıştır. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamber'e hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak da Allah.

Yeah, uh,

onu kuvvetlendirerek kalınlaştırmış gövdesi üzerinden dikilmiş bir ekine verirler ki bu ekçilerin de başına gider. Allah ölecek onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanın iyi işleri yapanlara namiret ve büyük mükafat

vaat etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk ve son durumları bir benzetme ile anlatılmaktadır. İlk defa yere atılan bir tane gibi başlayan Müslümanlar gittikçe güçlenerek koca bir ordu olmuşlar.

İslam doğruluğunu ekenler bu duruma son derece sevinirlerken onların bu güçlü durumunu gören kafirler de öfkelen çatlar